Duymuşlar bugün diyen kardeşler. Kimin bir şey dediniz bilmiyor. Bir şeydi. Sizde niye bilmez misiniz bunun içinde? Tanrılarmış muhalifler, her zaman yerinde. Sizden artasa bir yeri, siz karnınızı doyurun. Afiyet olsun ben. Bakarım. Böyle kardeşlerdiiler ya. Ağlaşıldılar da onlar yiyemez, bilirler, verirlerdi. Abdullah bine ans. Abdurrahman Rahman ibni Afra şöyle dediği rivayet edilir. <gülüyor> ben Medine'ye geldiğimizde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle Sadip Nüri Rabi arasında kardeşlik tesis etmişti. Onunun da beni kardeş ettiğinde, bunun üzerine Sadip Nüri abiye, Abdul Rahman elinden düttü evine götürdü. O gün şimdi ezbermediyim. Daha yiyeni düşecek. Kardeşim dedi. Abdul Rahman ibn Al-Arf kardeşin, Rabbiyallah'u anır. Canım dedi, biz boyunum var, elimiz, elde Elli limen var, 225'i sizin, 220 günüm hurman var, 10 günümiz sizin. yalnız bir şey diyeceğim. Allah aşkına size şey etmem. Çok görme. İki ailem var. İki ailem var. Birisi genç, birisini evvel almıştı. Evveli, çok becerikli dünya işi görür. Birisi de güzel ama hep orada iş göremez. Birini boşayacağım senin hesabına. Birine tatlık vereceğim. Üç ay, on gün halata tamam olunca sana nikah ettirmeye gönlünü Senin ailen yok derim. sen acı Efendimiz diyor ki, kardeşliğe tam buraya işte <gülüyor> Abdurrahman bin Abd. Vallahi vallahi ey sadık mi Rabia ne aileni ne malını ne hurmanı hiçbir şeyini istemiyorum Hiçbir şeyini istemiyorum. Yalnız bana biraz haşlık verirsen öndük. Bana da pazara delaleti edersen hurma pazarına ve peynir pazarına gideyim. Peynir çöpelik, ya satma suratında, ben de öyle rızkımı temin ederim bu canatının yüzünde az çok zengin oldum. Nasıl? Nasıl nasıl almazsın geri ya Rahman bin Abdullah. Hıh bin diye hem sadaka niyetim ya Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Allah'a yemin ediyorum diyorduza. Değilim ben kumu ansam şöyle toplasam altın oluyordu diyor. Canatımın yüzünden diyor. Böyle kardeş oldular onlar kardeşin. Biz etememiz kardeş olun, kardeş olun. Bakhio mu telefon istemiyor, o telefon istemiyor. ...bir türlü kardeşlerini koyamadık ortaya. Şarayi tamam, her tarafı düzgün, kardeşler bir gün koyamadık sana. Şimdi burada bu da bir nedene edelim Allah'ımız selamıssın ya ola. <gülüyor> bir iyi bir kardeş olalım. İnan bir senedir beş Konya'dan bir kişinin kokusu gelmez gelmez. De. <gülüyor> Ziyarete layık mısın? Kardeşlığıma layıkım, canım kardeşim biz. Ziyaret olmaya layıklayalım ya. Biz iki tarafa uğralım bununla. Yeah. İçimizde uğralım ve biz daha üç sene gelmem. ne etmem insanın zoruna. Birçok kardeş be, topra, gelin Orada da görüşerim de. Bizim nimetlerimiz nasip olsun da, nimetlerimiz cennet nimetine tekten olsun istiyoruz. ya. Kardeşimiz mektubunu almış, sağdan durduymuş. Ee, Marmaras'a gideceğiz, Muğla'ya ya, da Konya'da bir gün kalmayınca gitmemiştim. Demişim, onun için bu tertibi almış. Ee, Acaba sohbete muvaffak olduk. İnşallah bunlar araya gitmeyecek canım, araya gitmeyecek. Allah izin verirse bunların mükafatlarını göreceğiz inşallah. Kitabımızda yiyer çok. Şurayı da okuyayım size. Diğer hadis-i şerifte. Şurayı da okumuyorum. Birbirine benzer çünkü. Birbirine, birbirine acımakta. Birbirine acımakta. <gülüyor> İçli i̇şte yani Birbirini sevmekte. Birbirini sevmekte. Birbirine şefkat göstermekten müminlerin bir vücut gibi olduğunu görürsün. Hepisi bir vücut gibi, birbirinin yardımına kopuşur, <gülüyor> kardaş. Ondan sonra vücudun bir azası mustarip olduğu takdirde... ...kısım, diğer kısımlar da uykuyu kaybedip edip... ...apaşlar içinde onun izdirabını duyarlar diyor Peygamberimizle. <gülüyor> Şurada bir diş ya, <gülüyor> şöyle bir tezit kaldı. <gülüyor> Sabahlar uyku. ne oluyor? Bir çiğri canım, yat kuyu. Uyutmuyor hocam. Neyi uyutmuyor, yatsan uysana. Sızı ta durnağından depen zof, zof böyle bazı şiddetler, sızlar hep başına gelir. Kardeşliğin başına bir iş geldi mi vücut birbirine ekli olduğundan sen de onun gibi sızlamazsan kâmil gelirsin. değilsin. Yani baş... İnan biz kardeş olduyduk Klaus Havza. Yoy, kardeş olmuştuk. Kardeşliği o kadar ileriye götürdük ki bir saat ayrılırsak bir ay ayrılmış gibi gelirdi. İkimiz de mininle söylesek yalan olmazdı. Bir gün ayrılırsak bir ay, bir ay ayrılırsak senelerce ayrılmış gibi olur ve gördüğümüz zaman bozacaklar, ağlaşırdık böyle. Hep ikimiz beraber çalışır. İkimiz bir odada ne var? Arda, kadın Yemin ettirmem, vallahi değilmem benim aletim, olandan beri yemin etmem, kanaat olsun, vaydi karnındırdı. İkinizin karnı beraber ağrır, işimiz beraber ağrır, bir da bakın, bir sevişimde bakın. Şahin Akşibendi efendimizin bir tecik baş parmağında yara çıkmış, ağrıyormuş. yormuş, bütün ihban baş parmağını sarmış, gelmişler, kendi göstermemiş. Ne oldu parmağımız? Efendim, parmağıma yara ne yok diye bir sızı geldi. sız sır sızılayıyor. Bana ne kadar bağlı evladımsınız <gülüyor> yavrum diyor. Parmağım yara oldu bak diyor. Senin izgırabımı da siz beraber çekiyorsunuz diyor. <gülüyor> Duydunuz mu? Birisi dervişin birisi değirmene gitmiş. Köylüyü haber veriyorum sizin burada olmaz. Değirmenden gerekene <gülüyor> kış kuyu çırttı. Buz. Ayağı kayarsa ayağı kayınca yeğilden arkana düşmüş, dermiş. Kepeden dırnağına suya gömülüp çıkınca cağış, cağış, cağış, Gülmüş. yakıntılar takınmış gibi vücudu, bütün bu Efendi Hazretleri, efendi Hazretleri, o kucağımızın birisi, ismi hatırıma gelmedi, hemen yatağını yedim demiş. ...sobaları yakın, domuyorum ben demiş. Yatağa evet. yatağa, üstü üstüne, battaniyorsun, bir daha yiyorsun... ...bakmışlar eve ayağa aldım, stresmiş... ...efendim ne havlu... ...susundu bir an, on bir an demiş... Evet. ...bir saat sonra <gülüyor> e, havluya gelmiş... ...unluğu getirmiş, çok değil... ...bakmışlar ki tepeden tırnağına buz... ...ule görünüzsün, buldum, yanıyordum... ...yanıyom ben demişler, bırakın beni... İçeriye git, efendim demiş ki Getirin içeride soyun, bunu elbiselerde yiyin, ben içeceğimiz için ona verdim, soğuğuna aldım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz varmızı böyle kayırırız demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> burada hep reşahat aynı hayatta gördüğüm şeyler arkadaşlar, <gülüyor> çoktan söylemez miyiz? <gülüyor> sizin burada incaz oluyor sözler. <gülüyor> yani onu soymuşlar da, o, ...sobanın başına efendi hazırlattı, sıcağını alınca öpür, can olmuş. Kayseri'ye üstazımız teşrif ettiğimde Ali da Mustafa Efendi'nin evinden sakin oldu. Eğer şurayı delersen, şu an ne kadar dar bir, Kayseri'nin ihvanı hep ayakta kaldık, böyle. <Gülüyor> e dedi Mustafa Efendi, bir büyük yok mu dedi, işte ihvan sığmadı buraya. Efendim çok büyük bir oranımız var ya, kış günü kar böyle, ne dedi ataş var, ne penceresinde cam var birkaç, pencere cam kırık, ne soba yanmış, <gülüyor> sen sel orayı, hafızı hazır, ki, hepsi ver bizi, dedi. Böyle bir hal geldi mi kendine, oraya vardık oturduk ki, soluk böyle göğe gidiyor ana abimiz olsun, soğuk da soluk böyle, kış ya. Hiç kimseden korkmuyormuş, birader benden korkuyormuş. Yani basın rahatsızlığına, soğuk yere oturuyordum Hemen pitil gibi tutarım. Baybalımız pindir onu. çakra rahatsızım. Oraya oturunca ben döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum lan dedi. Yanıyorum çocuğum. <gülüyor> Bakmışımış benim buralarımdan öyle ter ediliyor. Şu ter gibi kış gününde ter. Bütün nikvan yanıyormuşmuş o gün, yani o soğuk yerde. efendilerimiz de anlayamak, onları takdir demek. yani bildiğiniz gibi der, başta alemleri var diyeceksin, sırrını ifşa edemek ya darılır bize, darılır bize. Allah onu kendi kudret gibi altında gizlemiş, nasıl haber vereyim canım? Onun için bizim, Kardeş olarak sevgi ve muhabbetimiz, öyle olmalı ki bir dışımız sızıladın mı? Feynomenimiz buyuruyor, hadisleri burada da okuyup, size zahmet ediyorum, bakın kaç buralarda da. Efendim, camış. Onun için Türkçesini size okuyorum, daha çok şey aktarabilir diyeyim diyeyim. Eeeh, daha oku efendim sen. Müminler birbirine kinetlenen düzülden düzüllerden meydana gelmiş bir bina gibidir. Müminler şu bina'yı düşünürsek bunun gibiler diyor. Kireç var, çimento var, taş var, ağaç var, demir var. Hem biri bir cinsten bir araya gelince böyle bina olmuşlar. Müminler bin Araba, taşı döksen bina olur mu? Bir muhterem üstaz gelip de onu bir araya yapmayınca. Üstazımız bizi tutup tutup da geliklere koymayınca biz iz, bina olabilir miyiz? Onun için niye birbirimizi bırakıyoruz diye. Kemal başına benzer Müslümanlar işte hadisi şerif. Şöyle kenar iki tenisini aslan bütünü bür bür bür uçar. Birbirini kinetlemiş. Kardeşlerimiz... Birbirini kinetlemiş. ister Yahya olsun, ister Konya olsun, ister Ankara olsun, ister, ister Pakistan olsun. Hep var ya, biz birbirimize bağlanmış. Allah coş! Allah bizi o bağdan çizmesin. Amin. Efendim ya işte kimisi diyor ki Arap diyor. Demir de Arap. Kalk para mı Bütün şurayı üstümüzde uçurmayan Demir. Daha böyle Arap kardeşlerimiz buraya bak gibi mutmuş. Onu demir tuttu, çimontayla demir tuttu, kumu da koydular içine. Kiminiz çağıl, kiminiz kum, kiminiz demir, kiminiz ağaç, her birimiz bir şey Bir araya geldik böyle kardeşlik biz. Allah Allah. Bunu herkes size bu şekilde anlatmaz, işte okar, okur geçer. Hasan'ın konu için İstanbul'da da sohbetine, o ele, Ankara'da şimdi çok muhabbetli arkadaşlarımız var. Kursusu devlet ediyorlar, on gün olsun eğlensinler. Ne var diyor, böyle anlatacaksın da kardeşler, ikaz olacak biz, ikaz olmuyor kardeşim diyor, kazancı kasaya, keseye doldurduk mu? kimsenin yüzüne bakma yok, vermeye yok. Babam Allah tarihi rahmet etsin o dedi ki, Hacı Züsn Efendi geldi, Şah dedi, Evliya'nın bir yeni var dedi, yeni vurdu Evliya'ya o el olmaz. Kim? Cehennemde kökü. Kim takil alan? Hı. Açalım elimizi Allah'a sunar. Elhamdülillah Yahya'lı'yı coşturdum şimdi. Herkes bol bol vermeye başladı. Hı. Evvelden zırnığını vermezdi. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın oraya götürüyüm. İki Cihan güneşi Muhammed Mustafa Hı. sallama en sahih hikaye bu. Yani Ayşe annemiz, Durkhan'a yanına bir kadın geldi, iki kolu, iki kolu kelç olmuş. Ne oldu ya kadın dedi Peygamberimiz, ne oldu kollarına? Rüya gördüm de ya Resulallah, rüyamda oldu dedi. Nasıl rüyada kol olurmuş, rüyana haber ver bakayım dedi. Ya Muhammed, annem Hı. de öldü, babam da öldü. Hı. İkisini de rüyada gördüm, vardı mı da babam havz Kevser'in başında insana öyle su dağılıyor. Bana da bir verdi, Sevgili babacığım, anam nerede? Anam bakil olduğu için cehenneme gitti yavrum dedi. <gülüyor> Bakilir o. Bir misafir getirdin, mi, doluğa yere sakardı. Kabı birbirine çarpardı. Çocukları döverdi dedi. Misafirin içine sindirmeyendi. Onu cehenneme götürdüler. Ben, Havz-ı başında başındayım diyor. <gülüyor> Gece anlayalım kardeşim. Sonra... O, anamın yanına vardı mı diyor, anam cehennemin ortasına düşmüş. <gülüyor> deve boyunları gibi, deve büyüklükleri gibi Ataş gelip kendine çarpmak istiyor. Bir elinde ücret ekmeğiyle içinde de, de yağ görünüyor, bir elinde de eski dövler. Onu veriyor diyor, ateş geriye çekiliyor. Anneciğim, bu ne hal? Ah babayın dediği gibiymiş ya, yorum yapamamışsın diye hıngur hıngur ağlıyor. Yarın sonra hıngur hıngur ağlayacağız. Başına çalış. Yani yedimden yedirmedikten sonra giydiğinden giydirmedikten sonra parandan vermedikten sonra ne nereden kardeş kabul etmiyorum bunları sen. Anneciğim ne hamp? Ciğerim, dünyanın yoğurum, ciğerim dünyanın oldu işte ataşı görüyorum gerçi hayatımda şu etmeyle şu yağdan başka bir yememişim şu gömlek eskisinden başka da giyemedim bunu Allah elime verdi de ve men ya'mel ya mitqal zerratin hayran yara ve men ya'mel ya mitqal zerratin şerran yara hayırdan zerreyi veriyor <gülüyor> şerden zerreyi veriyor Diyor bunları yerden ama ciğerimi koştum diyor babama. Baba annem yanıyor, su istiyor. Bak herkese dağıtıyorum. Bir tasla. Oğlum onlara haram, cehennem ehline bu su haram. Bilemem. Hiç acıma mı? Acıma hissini kestiler benden. Çünkü acı, acı olsa yarın cennete girecek, bir da cehenneme girecek, ağla dur. Onu kesiyor oh. Allah oradan, o merhamatın ucunu kes veriyor, orada kalıyor diyor. Hatıyan olmaz dedim diyor, sen vermezsen ben veriyorum dedim, hemen maşrafayı doldurdum diyor Havzu Kevser. <gülüyor> Rasûlullah buyurmuştur ki havzun şol kadar gendir, ebâridir, ki eyle eden anı anın miktarına emgâdın. Yani ile Aden memleketinin arası bir ayrık yolmuş, o kadar genişlikte engelle çizmiş kadar geniş dedi Peygamberimiz suyu yukarıdan dahi aktır kokusu, miskden yap e yaptır ebari yıkı, Yücümden çok tadında, kut ne şeker var ne şekere <gülüyor> benzer ne bana benzer, Bildiğin gibi derim dedi, bildiğin nifak ehlin kavaman'dan dediler ya Resulallah. Bizi olgun bilir misin sizi o, bilir eşkal, sizi bilecek şekiller var bilirim dedi, Muhammed aldığım şeylerde babamın o olduğu şeydi ki sizde bir sima var ki ki yoktur kaybın nede yüzümüz kollarınız aklımızdan akseni o eşgal ates azalarınız at, şekili at gibi tarlar parlayacak -tar onun için ates şöyle başınız şöyle verip ketmen keklerinizin üstüne iki elinize su al Efendimiz gibi başından şöyle iki bardağın kaldır lab ablayı mes Kafayın her yeri parlasın. Olumun böyle şimdi aç, aç. olmaz. Ta şuradan aç, ta şuradan biraz ileriye geçsin. Topuğunla beraber daha yukarısından yuda, yukarıdan belli ağaçsın. Yani aşırısında zarar yok. Aşırısında zarar yok. Fenalığın Hı. aşırısında fenalık var. Namazın aşırısında aşırılık olmaz. Allah bize işrağı da, ruhayı da, evvabını da, teheccüdünü de kılarak Allah'ımıza yakın olmayı Amin. nasip etsin. Ne desem dil, her ibadet farzlar en sevdiğim ama nafile ile bana takarrub ederim diyor <gülüyor> Allah. Hadisi şerif, nafile ibadetle. Anlamıyorum. Ben bizim köyümüze göre bunu misallayayım. Deyin bakayım sizin de kafanıza iyi gelir mi? Nafile ibadet ne yapmazsan, Allah nasıl? yaparsan, fazileti var. Bir adam sana bir kabal vermiş de şu bağımızı dep diyor. Onu depiyorsun, şurada bir birlikte daha var, onu da depiyorsun. Aa, bu da size ikram olsun diyor. Allah'a sınırlar kınlığımı ver diyorsun. Aa, coşuyor bu ağaç, güç misli veriyor. Neden böyle veriyorsun? Meren şu demeden o bağımı da depmişsin, sana ne dersem ödeşemem lan diyor. Allah'ımız o ille nafileyi kılın demiyor. Ama kılarsanız ben size farzları kabala verdim edin diyor. <gülüyor> niye ne şafağla kalktınız siz diyor. Boynunuzu niye mevdaya böktünüz diyor. Niye gözlerinizden böktünüz diyor. Cennetim, cemalim sizi kıl. <gülüyor> ya bana şöyle emanetle sevabı diyelim ki. Daha şunu tamamlayın. Kardeş Ne oldu o kabuğun telları? Ben <gülüyor> kolumdan kaldırdım diyor. Kolun kurusun diyor. Kolum düştü diyor. O o zaman taşı daldırdım diyor. Aşefay diyor. Anam götüreceğim'' edeceğim. Kolun kurusun diyor. O kolu da kurur. Ya Resulallah işte görüyon bu hale geldinler. Derin derin düşündü, Hadislere, ayetlere vurdu, vahil insanların cehennemlik olduğunu, sakilerin havzu kevserin başında, cenneti alada olduğunu deyince gözden geçirdikten sonra yarabbi bu kız çocuğunun rüyası sakin ise kolunu düzelttürür, kolları düzeltir. Yani, bildiğiniz gibi de vaziyet böyle. Bu çok devam eder bizde. Yalnız her gün sohbetimize gelirler. Her gün bir mevzuda böyle çalışırız. Size ise, e, yani benim kıymatlı misafirimizsiniz. <gülüyor> misafirimiz siz kıymatlı misafiriniz de, Sizle benim sohbet misafirimizsiniz. Bu kan pilavıyla, <gülüyor> pilavıyla, salatası ile, ayranıyla, helvasıyla, dört kışasıyla size bir kahve vermek istiyorum ben. <gülüyor> Allah razı olsun besinlerdi. <gülüyor> Başka, <gülüyor> çok şükür bir çayın karşılığı da istemem. Aferin Hacı Hasan'la ne sohbet etti istemem. Allah rızasını görmesin kimse. Dey ki efendimiz bilmiyor da biz de söylüyoruz. Çeşme, oh ne iyi su veriyor, Çeşmenin ne şeyi var? <gülüyor> Suyu veren Allah. Ha tamam. Ne su verme kelime-i vahide borca Evimizin köşesinde hafifle işte anlatayım, tıkra da yatsa olsun, bir şey bilemiyorum, yorum diyor. inan her şeyi ancak sizin karşınızda bildiriyorlar. Bize <gülüyor> onun için yolaşın, bunların şeysizsiniz. Daha gibi bilmek kinetlenen gücülerden meydana gelmiş bir bina gibidir. Mümin Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimse de hayır yok. Peygamberimiz diye. sevmiyor mu kimseyi, canın gibi dostun yok mu? Yok hocam, yaşandayım. <gülüyor> Allah seni sevmiyor. Onda hayır yok diyor. Seni kimse sevip de evine ya, dolanıp gelmiyor mu? Geliyorum, kardeşim ne ya, böyle göreceğim geldi. Diyenin yok mu diyor, Sen de hayır yok diyor. Öyle olunca karşılıklı ziyaret edelim, birbirimizle sevişelim Allah <gülüyor> aşkına. Onun için <uçunda> kardeşim. <gülüyor> <mü Mümin kardeşi için çok kendini az düşünen, <gülüyor> nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki vallahi ki <gülüyor> <gülüyor> hak geldi yemin ediyorum diyor. Allah'ımız, لَا مُقْتِمُ دِيَوْنِ الْقِيانَةِ مَا قَتْلِي رَيْمِينِ دُرْ وَالْتِينِ وَالسَّيْتُونِ وَهَا بَالْقَلِي وَالْقَلِي vel edil evin vel asrı innel insane ve ki kalpçiyi de Allah peygamberimiz de yemin ediyor vallahi vallahi yedi kudretimde olan nefsim yedi kudretimde Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete biriniz gidemez gördün mü biz gideceğiz cennete inşallah inşallah ya füzeye çıkıyor herif gök köşe yedi iklimi kıranıyor bir solukta ne giderse gitsin Alektrik gibi bir nerece sanat yapsın? Eşhedü elle eşhedü. Elle la eşhedü eşhedü. Eşhedü enne muhamdülü abdülü ve rasulü. O çakların yürütmesinden, <gülüyor> aletlerin kıranmasından ışık veren alektriği bulmuşlar. Niye Allah'a bulamamışlar? <gülüyor> Niye Allah'ı bulamamışlar? Yalancı kafirler onlar. Dile dile kafir çok. Dile dile imansız çok. Ebu Cahil yürüyor ya Muhammed dedi, hem dek de varmışmış bir geser. <gülüyor> Hakikat hale vakıf oldunuz mu? Hudbe de orada, Şehbe de orada, Zelit de orada, gitmiş gene in az mantıka. Yarasa sana duyuyorlar mı? Vallahi sizin duyduğunuzdan onlar daha iyi duyuyor dedi. <gülüyor> Diyen peygamber olursa, duymaz mı ya? Duymaz mı? Ne uyuyorlar? Ah, bilemedik. Ah diyorlar. Allah da Kur'an-ı Keriminde başına toplanıyorlar diyor ki, bizi haydi kurtar diyordum. Muhammed'e iman etmen, biz sizi kurtar diyor. Haydi kurtan. Biz kendinizi kurtaramadık. Cehenneme gidiyor. Hıngır hıngır ağlıyor o kocak adiller. Binler <gülüyor> de diyor. Ayette bilir kardeşlerimiz deyince, Keşke sizi halil ittikaz etmeseydi, ha. keşke sizi dost ittikaz etti, bizim hmm. dostumuz Muhammed Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> onu dost ittikaz ettik, Allah'ı dost ittikaz ettik. <gülüyor> Elhamdülillah, kefirin onun için de ondan daha sürürlüyüm. <gülüyor> ondan daha sürürlüyüm. Birçok imanlı kardeşi gördük, gördüğüm zaman <gülüyor> baksan baksanda başlatmayanını bitirmeme imkan yok. Hele ben şimdi daha devam edeyim, arkadaşlarım istiyorum nefsini yedi kudretine tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe vallahi kamil mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmedikten sonra kamil mümin olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey haber vereyim mi? Buyur ya Rasulallah. Onu yaptığınız takdirde sevişirsiniz. Aranızda selamı yayınız. Hedayelersiniz, selamlaşınız başkaklıklarda <gülüyor> hadislerde. Hedayeyi ben bir kez şeker gönderdim, alana bak Halil İbrahim deniler bir kardeşimiz, tefes üstünü yıkıldı diyor, düştü oraya. <gülüyor> Bizim belediye reisi oradaymış, n'oldun yahu? Yahya ben hacı alsın efendi şeker gönderdim, ölmeyin mi yarabbim ben layık mıydım diyor, diyor yine yere düşüyor. <gülüyor> yani her <gülüyor> yanı böyleyse olmazdı, mektup da hedayet. Art da hedaya, şöyle bir şey yazın. Hemen gönderin. Ondan sonra hedayalaşalım. Muhakkaklaşalım, bir tezir şeker gönderelim. Oh, şunu göndermiş. Muhterem Hocam, ess-selam-u ve rahmetullahi ve baraket. Hormaklerimi arz ederim, ellerimizden yüperim. Dualarımızı beklerim. Ali Deniz Kayseri'li e, Ev-Haf müdürlerinden Hı. Ali Deniz'i bilesin herhalde. Yüksek İslam En İşsindir. Oranın vaizlarından bizzat. Öyle sakladım burama koydum. <gülüyor> bay dostum bay dedim. Kemlendim bunlardan. Hiç olmaz kardeşim. Şunu da haber vereyim de sizi. doyurursa doyurur, doyurmazsa ben niye diyeyim? Doymazsa iyi olurum sakin. Allah. Allah doyurmasın. <gülüyor> Doyarsak çekilir şöyle otururum. <gülüyor> Doymayalım da gel gel bir daha sohbet acaba nasıl edeceğiz diyelim. <gülüyor> Peygamberimiz Muhammed. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri Diğer taraftan Allah-u Teala ve Tekaddes şu Hadis-i Husse'si müjdeler müjdeleyin. veren giren <gülüyor> <gülüyor> Allah'la peynirler. <gülüyor> okuyorum, duyuyorum sizi, duyuruyorum. Benim için sevişenlere söyle. <gülüyor> benim için, seviştikleri benim için olacak. <gülüyor> defa bayan ne? Hasan Efendi buraya gel. Bilemiyorum, bir hal versin diye çalışmıyor mu? Bir para versin diye çalışmıyor mu? hiç bir de iste de Allah'a razı olsun diye çalışıyorum. İnşallah. İnşallah. razı olsun. Benim için ziyaretleşenlere <gülüyor> ziyaretten maksatın ne? Benim için Allah için. Ziyaretim de Mevla için. Onun bile vasıta kanatonsuz. O sevgili dostlarım Muğla'lılar bize sordular. Ne nasıl efendim? Yer yemeni der yemeni kübemeni. Yer yemeni kübemeni der yemeni dedim onlar. bütün meşayih böyle demiş. Elimde asam gibi şöyle elimde olsanız kalbiniz benimle olmayınca yemen kadar uzaktasınız. Allah Allah. Yemen kadar uzakta olsanız albiniz bizden ayrılmıyor. Yanımda asam gibisiniz. Kayseri mi uzak e, Muğla mı Kayseri çok uzak dedim Muğla bizim <gülüyor> kıyay yapış. O da bir kardeşimiz. Canı gibi seviyor biz de canımız bizim. <gülüyor> o nevas. Her yere kum var <gülüyor> de bizi devat eden nesinler nedenleri? Gayemiz Allah'ımızla sıkı aramızda. Ziyaretimizdeki gayemiz de benim için ziyaretleşenlere söyle. Benim için birbirine ikramda bulunanlara. Şerbet veriyor, şerbet veriyor, ikram ediyor. Neyin için? Allah'ın için. Şeker eder, şerbet veriyor, Benim için ikram edin diyor Allah. Benim için birbirine itimat edip de dost olanlara, benim için itimat etmiş bu zattan ne malıma, ne canıma, ne namusuma bir zarar gelmeyeceğine bana hak edin. efendi hazretlerim diyor, elini biat ediyor, benim için birbirinde ikramda bulunanlara, benim için itimad edip birbiriyle dost olanlara heh, heh. benim de muhabbetin tahakkuk etmiştir, ben razı olduğumda yani. <Gülüyor> yeniden İsterseniz, benim için sevişenlere, heh. benim için ziyaretleşenlere, heh. benim için birbirine ikramda bulunanlara, heh. benim için birbirine itimad edip dost olanlara heh. benim de muhabbetimi tahakkuk etmiştir. Heh. Salli ve sellem ve barik nuri, cemil, el-diyâhü, el-muşadîn, vel-hamdülillâhi rabbil âlemînen, Allah'a